Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu rasulillah. Sevgili dinleyiciler, hırsızlık konusunu işlemeye devam edeceğim inşallah. Paranın, malın, çantanın ve benzeri eşyaların çalınmasından yani adi hırsızlıktan daha önemli hırsızlıklardan bahsetmeye gayret edeceğim. Elbette paranın, malın çalınması da önemli bir suçtur. Ama bunlardan çok daha önemlisi... Dinin ahlakın iffetin hayanın ve benzeri manevi değerlerin çalınmasıdır Adi hırsızlıklardan bahsedildiği kadar manevi hırsızlıklardan pek bahsedilmez Vaazlarda sohbetlerde yazılarda Halbuki en büyük hırsızlık manevi yönde yapılan Bu yönüyle insanların daha önemli değerlerinin çalınmasıdır Çocukları çalınan ana babalardan bahsedelim Ana babanın elinden çocuklarını, karıların kocalarını, kocaların karılarını çalmışlar. Evdeki seccadelerini, hanımların başörtülerini çalmışlar. Evdeki Kur'anlarını çalmışlar. Yerine televizyon denilen bir araç koymuşlar. Onunla değiştirmişler hırsızlar. Huzur yuvaları olması gereken evlerini, içindeki sevgiyi, aile bağını çalmışlar. Paraya o kadar çok değer vermeye başlamış ki çağdaş kapitalistleşmiş Müslüman halk, biriktirdiği parasını çalsalar, oturduğu evini kandırarak elinden alsalar, her tarafı velveleye verir, ciyak ciyak bağırır, feryadu figan ederdi. Hırsızı tutsa parçalar en azından parasını geri almak için her yolu denerdi. Ama paradan çok daha değerli başka şey Yok nazarında ki başka şeyleri çalanlara Hırsız bile diyemiyor Direnmek aklına bile gelmiyor Çocuklarını göz göre göre çaldılar Tepki bile vermiyor Bir tavuk kadar bile olamıyor Mağdur ruhu ve beyni çalınmış vatandaş Allah'ın emanetine tavuk kadar bile sahip çıkamıyor Bir tavuk yavru civcivine zarar verecek bir düşman Yavrusunu çalmaya kalksa hayatını tehlikeye atarak atılır düşmanının üstüne. Ölümü göze alır da kaptırmaz yavrusunu hırsıza. Çağdaş ana baba yapamaz bu kadarını bile. Hiçbir hayvanın yapamayacağı vahşiliği yapar, çocuğunu düşmanının hırsızın önüne kendisi atar. En sevdiği varlık olduğunu söylediği yavrusunu çalıyorlar. Kimler mi? Hırsızların kiminin adını koymak ya da dillendirmek bile zordur. Resmi gayri resmi nice kurumlar ve çevre deyip geçelim. Sokaklar, kanallar, gazeteler, kitaplar, partiler, topçular, popçular, internetler ve bu ortamı oluşturan çetenin başı düzen. Hem de göz göre göre çalarlar çocukları. Herkes de seyreder. Hırsızları alkışlayanlar bile olur. Onların başına da benzer şeyler gelmiştir. İhtimal ki bu modern hırsızların çalma operasyonlarından önce uyutmuş, uyuşturmuşlar insanları. Doğru düşünemeyecek hale getirmişler. Hırsızlığın farkına varmasın diye öncelikle değişik araçlarla uyutup uyuşturup hırsızlığı göz önünde yaptıkları halde fark etmeyecek Duruma düşürmüşler vatandaşı Vatan dediğim bir toprak parçası Evlat ise Toprağın gülü O yüzden vatanla ilgili Meşhur beyti Şöyle değiştirebiliriz Sahipsiz nesillerin Çalınması haktır Sen sahip çıkarsan Bu çocuklar çalınmayacaktır Kendine ve çocuklarına Sahip çıkmadığı içindi Bütün bunlar Çalmışlardı çocuklarını Vatandaşın Kimlerin çaldığını öğrenmiş, hırsızı da yakalamıştı. Ama yakaladım hırsızı derken aslında kendi yakası hırsızın elindeydi. Hırsız esas onu bırakmıyordu. Çünkü onu da çalmışlardı aynı hırsızlar daha önce. O yüzden sesini bile çıkaramıyordu. Sesini de çalmışlardı. İsyanını, itiraz hakkını, tepkisini de yani insanı insan yapan özelliklerini de nehyanil -mün, nehy münker, kötülükten insanları uzaklaştırma, görevlerini, bilincini de çalmışlardı çalanlar. O yüzden tepki bile gösteremiyor, haykıramıyordu bile hırsızlara karşı. 14 asır önceki Arap cahiliyesindeki kız çocuklarını diri diri toprağa gömenler, bugünkü faciayı görselerdi, bu suça ortak olanların yüzüne tükürürlerdi. Onlar sadece kız çocuklarını, ve onların da yalnız dünyalarını Çalıyorlardı Şimdiki modern toplum, düzen Firavunların bile pabucunu dama atmış Çocuklarını Çocukların tümünü Et ve kemiklerinden çok daha kıymetli Olan dinini, imanını Haya ve iffetlerini Namus ve faziletlerini Ahiretlerini, yekün, Onları insanı insan yapan her şeylerini Çalmışlardı. Korkak babalar da Bu büyük soygunun ...suç ortağı olmuştu. Elbette hırsızın kabahati vardı. Kabahati büyüktü ama ona yardımcı olanlar da onun gibi suçlu değil miydi? Ülkedeki tüm soygunların sorumlusu tespit ve teşhis edilemezse, edilince hırsızlığa giden ve hırsızlığa yol gösteren uzun eli bu işten kesilemezse... ...kısa zaman sonra imdat diyenler bile kalmayacak, herkes ya hırsızı ya da işbirlikçi olacak. Ya hırsızdan yana olacak, ya hırsız olacak ya da onlara yardımcı olacak. Bu girişin sonu o. Sevgili dinleyiciler, hem maddi hem manevi hırsızlıkları önlemenin tek yolu, İslam ahlakı, İslam itikadı inancıdır. Eğer siz ahiret bilincini veremezseniz, Allah'ın herkesi her an her şekilde gördüğünü insan ruhuna nakşedemezseniz, Allah korkusu Allah sevgisi veremezseniz, Kur'an'a bağlılık, Allah'ın emrine itaat, her şeyden öncedir anlayışını insanların gönlüne yerleştiremezseniz ne maddi hırsızlığa ne manevi hırsızlığa engel olamazsınız. Ahlakın esası hırsızlık gibi kötü fiillerin her türlü ahlaksızlığın ve hayasızlığın suçların panzehiri İslam inancı ve ahlakıdır. Siz insanların gönlüne bunu yerleştiremediğiniz müddetçe hem para ve mal gibi hırsızlıklar hem de iman ve ahlaka yönelen hırsızlıklar devamlı artacak. Bataklık kurutulmadığı için devamlı sivrisinekler, sivrisinek düzeyindeki hırsızlık ve suçlar artacaktır. Düzen tarafından farklı yollarla teşvik edildiği de olur hırsızlığın. Memurlar bu maaşla nasıl geçinir diye soranlara benim memurum işini bilir diye cevap vermişti bir başbakan. İşini bilmek hırsızlığın bir yolunu bulmak anlamına geliyor bu topraklarda. Yolunu bulmak deyimi de yoldan çıkmak anlamında kullanılıyor artık. Kolay kolay yola gelmez Allah'a teslim olamayan bu insanlık. Yolunu bulmak için halkı yolmanın yolu çoğunlukla yol yapımlarında rahat görülür. Yol inşaatlarının. Kaldırım inşaatlarının bittiği görülmez şehirlerde Ve şehirler arası yollarda Yoldan yolunu bulmak Hırsızlık için yol olmuştur Çünkü ihaleyi verenlerle alanlar Aynı yolun yolcularıdır Eskiden yolla ilgili hırsızlık Sadece yol kesme denilen eşkıyalıktı Şimdi hırsızlığın o kadar yolu var ki Bu memleket içinde yolsuzluk bol olduğu için yolsuzdur Sadece yol kelimesiyle Türkçe'ye yerleşen yolsuzluk çeşitlerini bir çırpıda sayınca ne kadar farklı hırsızlıklar olduğu ortaya çıkmıyor mu? Yolların bir de dönülecek köşeleri vardır. Dönenin dört köşe olması için köşeyi dönme de hırsızlık gibi kolay bir yoldan zengin olma demektir. Ve kahraman Türk gençlerinin önemli bir kesiminin gönlünde yatan aslandır. Hayali süsleyen dilberdir köşeyi dönmek. O yüzden piyangolar her ayın Dokuzunda mı onunda mı devamlı alıcı bulur. Hele yılbaşı gibi günler gelmeye görsün. Kolay yoldan köşeyi dönme isteyenler için hep seferber olur. İnsanlar düzen eliyle içkici ve kumarbaz yapılır. Evet piyango'nun da adı artık millidir. Milli bir piyango. Dolayısıyla halkı kumarbaz yapmak için halkın sırtından nice paralar devşirmenin bir yolunu bulmak düzenin gayet doğru gördüğü mubahlarındandır. Allah'ın dosdoğru yolunu terk edip yoldan çıkanların yollarının sonunun ne olacağı Kur'an'da belirtilir. Ama hırsızlığın Kur'an'da belirtilen caydırıcı cezası uygulanacak olsaydı bu insanlar dönüşü olmayan yolun sonuna gelmezden önce kurtulabilirlerdi. Çünkü İslam insanları cezalandırmaktan öte. Caydırıcı bir unsur olarak cezayı ortaya koyar Ondan önce insanın gönlüne Allah sevgisini Ahiret bilincini cehennem korkusunu yerleştirir Ve insanlar isteyerek çok kolay imkanlar bile olsa Allah'ın yasakladığı hırsızlık gibi durumlardan Seve seve ayrılır ve güzel yolları tercih eder Onun için hak yolda olan Müslümanlara büyük görevler düşmektedir Hırsızların dilinde çok daha zenginleşen, hepsi hırsızlığın farklı bir sanat ve hünerinin sergilendiğini vurgulayan, yol kelimesinin dışında da çokça argo sözler vardır. Birkaçını sayalım isterseniz. Hırsızların kendi arasında konuştuğu yer yer halka da mal olmuş. Bu hırsızlıkla alakalı argo ifadelerden, Anaforlamak, araklamak, aşırmak, aşiremento etmek, bomba patlatmak, cebellezi etmek, gelberi etmek, hasıra sarmak, hasır etmek, Hortumlamak, kaldırmak, kaparoz etmek, kerizlemek, omuzlamak, panduflamak, sırıklamak, taramak, tavlamak, tırtıklamak, tokatlamak, tüydürmek, üç kağıt açmak, yolmak, yolunu bulmak, yürütmek, zula etmek daha sayılabilir. Ben bunları tespit ettim. Bazı kelime ve deyimlerin de anlamı hırsızlığı dolaylı yoldan teşvik edecek şekilde değişmiştir. Artık halk arasında Açık gözlülük, uyanıklık, yolunu bulmak, işin raconu, kerizi olmamak, saflığı bırakmak, enayileşmemek gibi nice kelime ve deyim kimi insanın dilinde hırsızlık gibi sahtekarlıklar için kullanılır olmuştur. Artık açık gözlü denilir, uyanık denilir, yolunu buluyor, saflığı bıraktı ...fenayiliği terk etti denilir hırsızlık yapan ama bunu kılıfına göre uyduran insanlar için. Dolayısıyla insanların hırsızlığa bakışı da değişmiş. Yer yer onları güzel gören, değer bilincini yitirmiş, iyi ve kötü kavramlarını, haram ve helal kavramlarını unuttuğu için bunları övecek hale gelmiştir. Beyni ve gönlü soyguna uğramış halk da bu soygun için gerekçeler üreten, deyimler üretir ya da üretilmiş bu deyim ve terkipleri ağzına aldığı sakız gibi ifadelerle desteğini sürdürür. Biraz da imrenerek halk şöyle der. Parayı domuzun boğazına takmışlar da domuz ağı diye çağırmışlar. Ağlık özendirilir televizyon dizilerinde. Onun da gönlünde ağalık yatmaktadır. Ne yapsın halk? Hırsızlık yüz karası mıdır? Akçesi ak olanın bakma yüzü karasına diye cevap verir atasözü. Zengine gıpta ile bakan ...ve fakirliğin sebebi olarak yanlış şekilde mahkum ettiği kadere sitemler eder... ...ve zenginliğe dil uzatmazken onun için fakir adam hazır şeytandır. Çünkü para insanı ipten kurtarır. Ahlak da vatandaşa göre karın doyurmaz, fakirliğin gözü kör olsun diye beddua eder. Çünkü onun için zenginlik azgınlık demek değildir. Ama parasızlık adama her şey yaptırır. Parayı veren düdüğü çalar. Parayı vermeyen de düdüğü hırsızlayıp çalar. Kapitalistleşen halkın anlayışında parası olmayanın konuşma hakkı bile yoktur. Paran kadar konuş denilir. İnsanların kıymeti inancına ve davranışlarına göre değildir. İnsanın kıymetini cebindeki parası belirler halka göre. Kıymeti bilinmeyen veya önemsenmeyen kişi için kaç paralık adam diye Olumsuz cevap istenerek sorulur. İnsanın yüreği ve ciğeri bile kasap vitrinlerindeki gibi parayla değerlendirilir. Ciğeri 5 para etmeyen adamlar vardır. Netice olarak muhataplara da kendisini örnek almaları için tavsiyelerde bulunulur. O yüzden uyanık olmak lazımdır. Kazın geleceği yerden tavuk esir gelmemelidir. Kaşıkla yedirip sapıyla göz çıkarmak Açık gözlüğün belgesidir. Ama minareyi çalanın kılıfını hazırlaması lazımdır. Bunun için saman altından su yürütmek gerektiği örneklerle öğütlenir. Çağdaş felsefe ve slogan aldanma aldat yoksa zehr olur bu tatlı hayat şeklindedir. Vatan yanıp tutuşur, cehennemin ateşinin dehşeti, alevleri buradaki gören gözlere bile ulaşırken vatandaş gönlünü çalan tek sevgilisinin gündüz hayalini Göce rüyasını görür. Ah bir zengin olsam. Cennetin önemi ve nasıl gidileceği mi dedin? Sen daha oralarda mısın? Geç onları kardeşim. Zaten sizin yüzünüzden bizi Avrupa Birliği'ne almaktan azlanıyorlar. Bize Avrupa trenini kaçırtma derler. Evet halkın anlayışı değerlendirmesi bu minvalde olmaya başladı. 70 milyonluk ülkede bir çekilişte 40 milyon adet milli piyango bileti satılıyor. Kim demiş Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz diye? Milli takım kadar, milli marş gibi milli olan piyangoya diğer şans oyunları adı verilen kumar çeşitlerini de bir ilave edin. Müslümanlık, haram, imtihan, cennet, cehennem mi? Onlar da ne demek? Kaç para eder? Masum ve mübarek atlar da alet edilir kumar atlı soygunlara. At yarışlarına her hafta yatırılan umutların, paraların, mutlulukların hesabını kim tutabilir? Toto, loto, sayısal, kazı kazan, cadı kazanlarına her ay yenileri ilave edilmeye, bütün gücünü bu konularda halkı ütmeye çalışır. Televizyon kanalları da sihirli kutu sayesinde gözünü boyadığı halka, Hizmet adıyla katılır. Halka hizmettir. Hizmette sınır ve sinir yoktur. Hatta halka hizmet, hakka hizmettir. Aynen vergilendirilmiş her türlü haram paranın kutsal olduğu gibi. Kutbelerde duymadınız mı yoksa? Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde her yıl tekrarlanarak okutulan konuyu da mı unuttunuz? Elbette bu kumarbaz da olsa düzenin hizmetine koşulmak halka ibadet diye yutturulur. Evet televizyonlarda bu kumara işte atları değişik değişik olan işte dönme dolap veya ne diyorlar? Bir sürü telefonlarla yarışmalara katılan, yarışmalara katılma adına yapılan nice kumar ve insanları kandırıp ütme oyunlarına alet olur. Halk kolaydan para kazanma sevdasına tutulduğu için cebinden nasıl paralar rahatlıkla çalınıyor onları görmez olur. Altındaki koltuktan elindeki yetkiden dolayı muhataplarının kendine itiraz etme cesareti göremeyeceğini bildiğinden... Kendi çıkarları doğrultusunda makbuz satmak, davetiye veya bilet satışında bulunmak, yardım almak Türkiye usulü değişik rüşvet ve soygun çeşitlerindendir. Okullara kayıt yaptırmak için mecburi bağış gibi insanların haklarını gasp etmek hırsızlık olur da sevgili dinleyiciler. Hakkın hakkını çiğnemek hırsızlık olmaz mı? Arada namazı terk etmek, namaz hırsızlığı, ilahi hukuka tecavüz olduğu değerlendirilmelidir. Namazın rükün ve şartlarını eksik bırakmaya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazdan hırsızlık der. Zekatını vermeyen ya da eksik veren her zengin hırsızdır. Belli bir kısmını fakirlere, mahrumiyet içindekilere ve isteyen gariplere ulaştırması için Allah'ın kendisine emanet olarak verdiği fakirin hakkı olan Zariyat 19, Me'aric 25 gibi ayetlerde Fakirin hakkı olduğu belirtilen mal ve parayı hak sahiplerine vermediği için zenginler, zekatını, sadakasını vermeyen zenginler kendi malınının hırsızıdır. Hırsızdır. Hatta fakir halkı nasıl kandırıp etkileyerek ihtiyacı olmadığı halde mal almaya mecbur etmesi de ayrı bir hırsızlık kabul edilebilir. Malın fiyatlarıyla istedikleri gibi oynayarak, Fahiş fiyat biçerek, yüksek kazanç için her yolu deneyerek insanların paralarını kapmak kapitalist düzenlerde uyanıklık ve akıllılık kabul edilse de İslami ve insani açıdan değişik bir hırsızlık çeşidi olduğu söylenebilir. Reklam, çirkin pazarlama, süpermarket hileleri ve benzerleri modern hırsızlık çeşitlerinden sadece bazılarıdır. Fıkradaki Baba hırsızı tuttum diyen insan gibi aslında hırsız fakirin yakasını yakalamış, onu bir türlü bırakmamaktadır. Kapitalizmin zaten yapmak istediği durum budur. Fakir halk hırsıza para kaptırmadan yapamamaktadır. En tehlikeli hırsız da dost görünümüyle yaptığını hizmet diye sunarak yapan hırsız değil midir? Kur'an'da farklı bir hırsızlık çeşidinin başkasının konuştuğunu gizlice dinleme manasında İstirakus sem'a olduğu belirtilir. Hicr suresi 18. ayette. Halktan aldığı vergilerle halka hizmet etmesi ve onu koruması, emniyet içerisinde yaşamasına yardımcı olması gereken düzenin, halkın haberleşme özgürlüğüne bile saldırması adına ne denilirse denilsin bir çeşit hırsızlıktır. Telefonların dinlenme endişesi, insanı ne kadar tedirgin etmekte, her gittiği yerde Big Brother tarafından Potansiyel düşman kabul edilerek izlendiği, takip edildiği korkusu kişinin psikolojisini de olumsuz etkileyip zaten iyice azalmış moral ve huzurunu çalmaktadır. Evet nice samimi sohbet yapılırken misafirlerinizin, çevredeki insanların hemen telefonlarını bir tarafa aldığı ya da pillerini filan çıkartmaya kalktığı bir güvensiz ortamda olduğu Allah'tan, peygamberden, dinden bahsedilirken hemen kendisini bazılarının dinleyebileceği endişesini duyarak özellikle resmi bir görevi olan insanların bu konuda daha aşırı hassas ve titiz davranarak ne acayip durumlara düştüğünü, dolayısıyla devletin kendisini devamlı takip ettiği anlayışı ve endişesiyle rahatını huzurunu kaçırdığını bilmeyenleriniz yoktur. Dolayısıyla bunlar da insan hakları ve hürriyetinden, insanların rahat konuşma, Hak ve özgürlüğünden bile çalınmasını, çalınma imajını verir. Dolayısıyla insanlar böylesine emniyet hissinde bulamadığı, kendisini güvende hissetmediği bir düzenden nasıl razı olabilir? Devletin silahlı güçlerin de yönlendirmesiyle iletişim araçları, internet erişimi, telekomünikasyon gibi hassas konularda Siyonist Yahudi firmalarına işi ihale etmesi, İsrail'e, onun istihbarat teşkilatı Mossad'a anlaşmalar yaparak onlarla işbirliği yapmada sakınca görmemesi uluslararası boyutta ve tüm halkın haberleşme özgürlüğüne darbe vurarak bu kulak hırsızlığını gerçekleştirmektedir Evet kulak hırsızlığı tabiri Kur'an'da geçen Hicr Suresi 18 ayette geçen durumdur ve bugün teknolojinin yardımıyla bir taraftan telefon şirketleri, bir taraftan Amerika'nın CIA örgütleri uzaylara uydular göndererek yer yer kendi düzenbazlarını kendi emirlerindeki düzenin üst seviyedekilerini de yönlendirerek vatandaşlarını bütün dünyayı ne yaptığını izlemek, ne konuştuğunu dinlemek için kulak hırsızlığını da göz hırsızlığını da gayet hakları olarak kendilerinde görmekte ve dünyayı bir hapishaneye, bir zindana devamlı gözlenmesi gereken suçlular potansiyeli haline koymaktadırlar. Arap dilinde kaçamak bakış anlamında bakış hırsızlığı, yani müsarekatün nazar diye bir ifade vardır. Böyle denilmesi de üzerinde düşünülmesi gereken farklı bir hırsızlıktır. Bu haram bakışlardan röntgenciliğe, gizliyi araştırmaya yönelik tecessüse kadar uzanan bir göz hırsızlığıdır. Artık bu tür göz hırsızlığı uydular kullanılarak başta ABD olmak üzere emperyalist devletlerce ve bütün dünya insanlarını kapsayacak şekilde yapılmaktadır. Arap edebiyatında ve oradan ithalle eski Türk edebiyatında bir şairin başkasının şiirini kendisininmiş gibi ifade etmesine sirkat yani hırsızlık özel ifadesiyle de intihal tabir edilmesi korunması gereken telif eserlerin de hırsızlığa alet olacağını gösteriyor. Bu işi ilkel biçimde ve minareyi, pardon batıdan çalınıp aşırıldığı için, çan kulesini çalarken, kılıfını hazırlamadan, acemice yapanlardan birinin, söz gelimi bir zaman, yükün çok önemli elemanı, alemdar örneğinde olduğu gibi, en etkili kurumlardan biri olan İstanbul Üniversitesi'ne rektör olması, düzende her çeşit hırsızın ödüllendirildiğinin bir örneğidir. Bir yerlerden tercüme edilerek çalınmış ya da bazı kitaplardan kopya edilmiş nice doktora ve doçentlik tezleri vardır. Telif eseri hırsızlığının modern şekilleri teknolojinin de yardımıyla hızla çoğalmakta ve yaygınlaşmaktadır. Korsan kitap, korsan kaset, korsan CD bunların şimdilik öne çıkan örneklerindendir. Daha nelerin korsan olmasını göreceğiz. Neyin korsanı yok ki? Tekstil ürünleri, ayakkabı ve elektronik aletlerde meşhur markaların hemen korsanı, taklidi piyasaya sürülür. Korsan baskı, korsan taksi, korsan dolmuş, gülün bile korsanı yani sahtesi naylonu var. Gerçi Korsanı tespit, et, tespit etmek için önce gerçeğini ve ona gerçeklik, yasallık veren yapıyı, otoriteyi de onun korsan olup olmadığını da masaya yatırmak gerekir. Korsan aslında tümüyle hırsızlıkla ilgili bir ifadedir. Denizde haydutluk, soygunculuk yapan kimseye, deniz hayduduna, İtalyanca, İtalyancadan dilimize ve dünya dillerine geçmiş şekliyle korsan denilirdi. Eskiden sadece Korsan denilince deniz haydudu akla gelirdi. Modern çağla birlikte korsanlık denizden havaya ve karaya sıçradı. Uçakların ulaşımında kullanılmasından kısa süre sonra hava korsanları görülmeye başlandı. Yolcu uçağını, mürettebatı ve yolcularıyla birlikte rehin alıp isteklerini yerine getirmeye çalışan kimseler çıktı. Uçak kaçırma bir zamanlar neredeyse moda ve oyun olmaya başladığı için havaalanlarında yüksek derecede tedbirler alındı. Korsanlık karada da hükmünü hem de daha çok sürdürmeye başladı. Korsan başkalarının hakkını zor kullanarak alan ve böylece zenginleşen kimse anlamını kazandı. Son dönemlerde de izinsiz olarak kullanılan veya yapılan uygunsuz şeyler için kullanılmaya başlandı. Korsan yayın, korsan kitap, korsan CD gibi. Hırsızlık, soygun, çalma çırpma, yolsuzluk gibi kelimeler geçince akıllarına sadece para ve mal gelen insan bu maddi araçlardan daha önemli şeylerin varlığını kabul etmiyor olmalı. Esas soygun sevgili dinleyiciler, sözün başında da ifade ettiğim gibi daha büyük değerler üzerinde olmaktadır. Üzülecek taraflardan biri para hırsızlığının günah ve kötülüğünü önemseyen Müslümanların büyük hırsızlığı, manevi hırsızlığı fark etmemesidir. Bu suç hırsızlık suçundan daha hafif olmasa, daha büyük tepkiyle karşılanmasa gerektir. En büyük hırsız Şeytan ve onun kardeşi durumundaki yardımcılarıdır. Hırsızlığın en büyüğü cennet hırsızlığıdır. Ahiret hırsızlığıdır. Yani iman hırsızlığı, namus hırsızlığı, ahlak hırsızlığı, din hırsızlığıdır. Başörtü hırsızlığıdır. Çünkü insan için bunların değeri... Paradan çok daha büyüktür. Bir insanı imansız bırakmanın zararı parasız bırakmaktan çok daha tehlikeli, çok daha büyüktür. İnsanın gönlüne ve kafasına ait olanı çalmak, Cebine ve midesine ait olanı çalmaktan çok daha fecidir. İnsanın cennetini çalmaktan daha büyük hırsızlık olabilir mi sevgili dinleyiciler? Firavun düzenleri halkı soyarak zenginleşen Karun gibi sömürücüleri ortaya çıkarıp topluma sunmakla kalmaz. Düzenin kendisi ve bağlı tüm kurumları insanlara en büyük zulmü yaparak onların hak dine ...gereği gibi inanıp Allah'ın hükmüne uygun yaşama haklarını ellerinden alır. Yani Allah'ın verdiği bu hakkı onlardan çalar. Hak dini ölçü kabul etmeyen... Hatta değişik şekilde irtica adıyla ve benzeri resmi takiye ile İslam'la savaşan tağuti düzen ve devletlerin resmi kurumlarında bilinçli bilinçsiz çalışan bu tür hırsız veya hırsızın koruyucusu konumundaki kimselerin, medyanın ve halk arasında etkin konumu olanların bu hırsızlıkta, cennet hırsızlığında altın madalyayı hak ettiklerini kabul etmek gerekiyor. Bu hak etme ile dünyada bu hırsızlara resmi makamların verdikleri ödülleri, hırsızların halkın gözünde saygın yer etmelerini kast etmiyorum. Cehennemde ateşle kızartılmış bu altın madalyalar, madalyaların dağılaması için göğüslerine takılacağını da esas kastediyorum. Bir ayette öyle buyrulur. Tevbe suresinin 34 ve 35. ayetinin mealini vereyim. Ey iman edenler, bilin ki hahamlardan ve rahiplerden birçoğu İnsanların mallarını haksız yoldan yerler ve insanları Allah yolundan engellerler. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlara hemen acıklı bir azabı müjdele. Bu paralar cehennem ateşinde kızdırılıp bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün onlara denir ki işte bu kendiniz için biriktirdiğiniz servettir. Artık yığmakta olduğunuz şeylerin azabını tadın. Tevbe suresi 34 ve 35. ayetler. Bu ayetlerde insanları hak adına aldatan din adamları, öğretmen ve benzeri sorumluların, insanların doğuştan getirdikleri fıtratlarını bozup Allah'ın yolundan saptırdıkları ve ahlaksızlıkla, ahlaksızlıkla, bunun cezasını çekecekleri ifade ediliyor. Aldıkları rüşvet kabilinden, maaş ya da değişik dünya menfaatlerinden dolayı aslında cehennemin bedeli olarak çok çok az bir karşılık alıyorlar. Bildikleri hakkı gizlemeleri ya da tahrif etmeleri vurgulanıyor. Cehennem azabında vücutları, böyürleri, biriktirdikleri paralarla dağlanacak insanların. Ayrıca zekatını vermeyenlerin ahiretteki durumları anlatılmış oluyor bu ayetlerde. Hakkın hükmünü çiğneyen, halkı sömüren, haksız kazanç sahiplerinin cezalarının suçları oranında büyük olacağı bu ayetlerden rahatlıkla anlaşılabilir. Muhakkak insanlara öyle bir zaman gelecek ki o vakit kişi eline geçirdiği malı helalden mi haramdan mı? kazandığını düşünmeyecektir buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'nin ve Nese'inin rivayet ettiği hadis-i şerifte. Evet insanlar gelsin de nereden nasıl gelirse gelsin deyip haramı hiç de önemsemeyecek bir duruma gelmişler. Devletin koyduğu bir yasak kadar, trafik işaretindeki bir kırmızı levha kadar Önemli gelmiyor Allah'ın haram demesi. Cehennem insanların tüylerini ürpet, ürpert, ürpertmiyor. Hapis cezasından korktuğu kadar insanlar ahiretteki azaptan korkmuyor. Dolayısıyla bu insanların imanı çalınmamış da ondan daha başka daha büyük ne zulümler yapılmış diye insan sorası geliyor. İnsan sadece kendini değil ehlini sorumluluğu altında bulunanları özellikle çocuklarını da Ateşten korumakla görevli ve sorumludur. Tahrim suresinin 6. ayetinin mealini hatırlayalım. Ey iman edenler kendinizi ve ehlinizi ailenizi katı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyunuz. Evet yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından koruması için insanın ailesine çoluk çocuğuna Allah korkusu Allah sevgisi İslam inancı vermesi gerekiyor. Tahrim suresi 6. ayetteydi bu ayet. Çocuklarını her yaşta gerekli terbiye ve eğitimle yetiştirme gayretinde olmayan ebeveyn, çocuklarına karşı yaptığı bu ihanetin cezasından ahirette kurtulamayacaktır hırsızların eğer çocukken aldıkları terbiye bozukluğu varsa dünyada değilse bile ahirette bu suçun sebebi olarak müsebbibi olarak onu güzel terbiye etmeyen başta ana baba sonra eğitimciler ve devlet yetkilileri sorumlu olacaktır hırsızların çoğu ana babanın çevrenin düzenin kurbanıdır suçludurlar ama suçlarında yalnız değildirler Tabii bu hırsızlığı mazur göstermez onun hırsızlığına mazeret Olamaz. Bülü yaşına gelmiş, aklı başında bir kimse hangi terbiye alırsa alsın, hangi çevrede yaşarsa yaşasın, büyük günahlardan sakınabilir, hırsızlıktan da korunabilir, sakınmıyorsa suçludur, cezasını çekmelidir. Sevgili dinleyiciler, sözün burasında dili koparılan anne hikayesini bilirsiniz. Bu kıssayı yine de ben hırsızlıkla ilgili olarak anlatayım. Meşhur bir hikayedir. Sokakta gezmeye yeni başlayan, Küçük çocuk bir gün anasına bir yumurta getirir, şefkat ve sevgi mantığına galip gelen ana da çocuğunu hemen bağrına basar ve açık göz oğlum şimdiden bana bakmaya başladı diyerek çocuğunu alnından öper. Çocuk belli bir zaman sonra bir tavuk getirir annesine, anası yine sevinir. Sonra bir keçi getiren çocuk daha sonra inek deve getirmeye başlar derken... Çocuk çevrenin kabadayısı olur, hırsızı olur ve bir gün büyük bir cinayet işler. Yakalanan katil idama mahkum edilir. Mahkeme salonunda bunu duyan ana feryat eder. Ağlar, sızlar fakat nafile. Hakim delikanlıya sorar, hırsız ve katil olan delikanlıya, idam mahkumuna. Artık bu son gidiştir, bir söyleyeceğin var mı der. Delikanlı bir dileğim var, o da son günümde anamın dilini öpmektir. Müsaade ederseniz anamın dilinden öpeyim diye ısrar eder. Dileği kabul olunur. Anasını kucaklayan eşkıya iki dişleri arasına aldığı anasının dilini öyle ısırır ki nihayet dilin ucu pat diye yere düşer. Anasının feryadı üzerine yetişenler utanmaz işlediğin bunca cinayet ve ihanet yetişmiyormuş gibi şimdi de ananın dilini mi kopardın? Diye bağırırlar. İdam mahkumu o hırsız katil şöyle cevap verir. Susun. Haksız yere konuşmayın. Ben fena bir şey yapmadım. Etraftakiler daha çok kızar ve mahkumu parçalamak isterler. Mahkum ise isyan edercesine bağırır. Bu yaptığım suç değildir. Belki hayatımda en isabetli bir iş varsa o da budur. Neler saçmalıyorsun. İyice delirdin artık diyenlere o da şunu anlatır. Ben çocukken ilk defa komşunun kümesinden yumurta çalıp getirdiğimde anam nereden çaldığımı sormadan açık göz oğlum bana şimdiden bakmaya başladı diyerek beni teşvik etti. Aldığım cesaretle ben işi büyüttüm. Tavuk, keçi, inek çalmaya başladım. Anam beni teşvik ettiğinden artık çevrenin kabadayısı oldum. Şu anda idamlık suçların faili oluşumun sebebi bu annemdir.'' O vaktiyle dilini kullansaydı, beni teşvik edeceğine azarlayıp korkutsaydı ben bu hale düşmezdim. Onun için anam cezasını diliyle çekti. Ben de en hayırlı bir iş yapmış oldum. Sevgili dinleyiciler, böyle analar var mı bilinmez ama bu analığı hayrına yapan devlet ana başta olmak üzere televizyon analar, çevre analar, eğitim adına hırsızlığı teşvik eden zihniyet gibi çokça Dili ısırılması koparılması gereken analar var. Sahipsiz çocukların çalınması ve çalması haktır. Müslüman sen analık babalık yaparsan bu soygun duracaktır. Evet hırsızlık bir yumurtadan başlar... Hırsızlığın çirkinliği çalınan şeye göre değişmez ki. Ha altın çalmışsın, ha bir iğne. Dünyada en çirkin hırsız, başkalarının refah ve saadetini, ebedi ödül ve cennetini çalan adamdır. İnsan kesesini kafasının içine boşalttığı takdirde onu ondan kimse çalamaz. Yani çalınmayacak mal biriktirmek esas zenginliktir. Zaman hırsızların en belalısı denilebilir. Çalmış güzelin nesi var, nesi yoksa. Hırsız... Sevgili dinleyiciler, geçenlerde bir yetkili de söylüyordu. Evden olunca öküzü bacadan çalar. Atasözü halinde ifade edilen bu söz şöyle de dillendirilir. Hırsız evden olursa bulunması müşkül olur. Hırsızın azgınlığı su başının ihmalindendir der bir atasözü de. Yine benzer atasözü, hırsızın çoğalması su başının başı altındandır derler. Sevgili dinleyiciler, önümüzde bize göre kurban bayramı bazılarına göre Yılbaşı var. Biz Müslümanlar kurban bayramını beklerken bazıları yılbaşını iple çekiyor. Bunların başında milli adı verilen piyangoya umut bağlayanlar gelmektedir. Dolayısıyla sözün burasında milli piyangoda dahil olmak üzere kumar adlı hırsızlıktan farklı hırsızlıklara örnek olma babında biraz bahis yaparak söz edelim. Tabi bahis kelimesi bile kumara alet olmuş Kumar da hırsızlığa benzeyen büyük günahlardan biri biliyorsunuz. Hile ve aldatma karışarak başkalarının malı alındığı için dolandırıcılığa da benzer kumar. Para hırsının gözünü kör edip aklını devre dışı bıraktığı muhatap kumarbazın bu halinden yararlanarak onu istismar etmek, onun parasını, çoluk çocuğunun nafakasını gasp etmektir kumar. Aynen hırsızlık gibi alın teri dökülmeden, el emeği olmadan, kolay yoldan ve haksız kazançtır. Batıl yolla paraya kavuşmaktır kumar. İslam kumarı kesin olarak yasaklamış, haram kılmıştır. Bunu yaparken belli bir şeklini kastetmemiş, mana ve neticesini hedef almıştır. İslam bütün kumar çeşitlerini isterseniz de parayla işte... Yazı mı tura mı diye atılsın ya da herhangi bir numara tek mi çift mi diye yapılıp karşılığında çok küçük bir menfaat elde edilsin ya da işte çayına kahvesine diye vakit geçirme adıyla kağıt veya aletlerle değişik kumar aletleriyle oyun oynansın. En küçük bir menfaat elde edildiği bir çay yenilenin ödemek borcu parasını ödemek zorunda kaldığı herhangi bir şey kumardır.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 Haram kıldığı özelliktir. Maide suresi 90 ve 91. ayetleri bu noktada hatırlayalım. Ey iman edenler! içki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir. İçki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki saadete eresiniz. Şeytan şüphesiz içki ve kumar yüzünden Aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı zikirden, namazdan alıkoymak ister. Artık bundan vazgeçtiniz değil mi? Maide suresi 90-91. ila İşte bu ayet kumarı hem haram kılmakta hem de bu hükmün hikmetlerini sıralamaktadır. Kumarın haram kılınmasındaki hikmetleri Kur'an'dan yola çıkarak şöyle sayabiliriz. Bir, Müslüman hayat ve kazancı şansa ve tesadüfe değil, aldığı tedbir ve verdiği emerin, emeğin sonucuna bağlamalıdır. İki, başkasının malı haramdır. Bunu almanın yolu ya çeşitli şekilleriyle mübadele yani ticaret gibi yolla bir değişim veya bağış ve benzerleridir. Kumar da hırsızlık gibi Haksız kazanç yoludur. Üç, kaybeden verdiğine razı görünse bile kalbinden üzüldüğü ve kazanana ...kin ve düşmanlık duyduğu şüphesizdir. 4- Kaybeden kazanmak, kazanan bu zevki yeniden tatmak için tekrar oynar... ...ve bu hal giderek alışkanlık kazandırır, kişiyi kumarcı yapar. 5- Kumar ibadetlere, Allah'ı hatırlamaya, Allah'ı zikretmeye engel olur. 6- Kumarın zararı bireylerle sınırlı kalmaz, topluma sirayet eder. Üretime katılmayan, işsiz güçsüz, kumar oynamakla vakit öldüren ve nice aile yuvarlarının da yıkılmasına sebep olan kimselerin çoğalmasına sebep olur. Kumar, kendi parasını hiç uğruna başkasına vermek ya da başkasının parasını beleşten kapmaktır. Dolandırıcılık ve bir çeşit hırsızlıktır. Kumar oynayan servetinin, zamanının, özgürlüğünün ve sağlığının kaybından da suçludur. Kumar, hırs ve tamahın çocuğu, kötülüğün kardeşi, İsraf'ın anası, zarar ve ziyanın babasıdır. Günümüzde nice sporun kumara alet edildiği görülmektedir. Futbolda bile ne dümenler dönmekte, toto'lar, loto'lar yapılmaktadır. Masum savaşlarda kahramanlık yapan atlar bile kumara alet edilmektedir. At yarışları asli yapısıyla belki masum, meşru ve güzel bir spordur. Ama günümüzde hemen hiç kimse at yarışını spor tarafıyla ilgilenmemekte, onunla meşgul olmamaktadır. Bu spor dalı tümüyle kumar aracı olarak görev yapmaktadır. Televizyonlar bile naklen at yarışları veriyor veya hatta bir televizyon kanalı sırf at yarışı adı altında kumarları teşvik etmek için, göstermek için kurulduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla altılı ganyan gibi atlarla insanlar, ...spor adıyla kumarbaz yapılıyor. Yine spor toto, loto gibi futbol maçlarıyla ilgili tahminlerin paraya tahvil edilmesi... ...kesinlikle kumar çeşidi olduğu gibi aynı zamanda hırsızlığın bir çeşididir. İddia diye ortaya çıkan işte yeni kumar çeşitleri futbol veya sporu kullanarak insanları daha bir kumarbaz yapmaya çalışmaktadır. Müşterek bahis ya da şans oyunları denilen değişik atlarla icra edilen bu kumarlarda devletin teşviki ve halkını kumarbaz yapmak için gayretlerini unutmamak gerekir. En azından milli piyango gibi kumar çeşitlerinden bazı tesis ve kendilerine göre hayır kurumları olduğu ifade edilen kurumların yararlanması İslami açıdan mazeret değildir. Çünkü İslam kendi toplumu içinde menfaat vaat etmeden hayra yardımcı olması mümkün olmayan fertlerin bulunacağını düşünmez. Zaten kumar gibi haram yollarla Sadaka ve infak sevabı söz konusu da değildir. Hayır da mümkün değildir kumarla. Ya da sadaka ve infak gibi hayır kurumlarına katkı kumar gibi haramları helal kılamaz. İslam'ın getirdiği ve öngördüğü devlet, ekonomi, hukuk, toplum ve ahlak düzeni gerçek hayır kurumlarını yaşatmak için kumar düzenlemeye de muhtaç değildir. Müslümanların iyilik ve hayır yapmaları için Allah rızası teşvik unsuru olarak yeter de artar. O yüzden...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 Heder edilen değerlerdir. Vatandaşını her çeşit zararlı unsurlardan koruma görevi olan düzen, vatandaşını kumarbaz yaparak onların sırtından para kazanmanın keyfini çıkartır. At yarışı, piyango, loto, şans topu, on numara gibi resmi ve milli kumarlardan, iddia gibi kumarlardan, halkın cebinden çıkan bu kara, kapkara paranın katrilyonları aştığını bilmem biliyor musunuz? Evet, bugün... 2 katrilyon civarında olduğu değerlendirilir. Böyle kara ve kapkara paraların döndüğü piyasanın. Dolayısıyla 2 katrilyon civarında bir yılda bu kumar ve benzeri ifsadat ve hırsızlıklar için paralar dönen bir durumda ekonominin düzelmesi beklenebilir mi? İşte 2007 yılbaşı geliyor diye bayramı bile zehir edecek şekilde ortalığın Noel babalarla Hristiyan vari ...vitrinlerin süslenmesiyle, eğlencelerle ve kumarlarla etrafın şirkef hale geldiğini görüyorsunuz. Onun için yılbaşı adıyla düzenlenen, işte devlet eliyle uygulanan milli piyangoların... ...insanların ceplerinden ne kadar para çaldıklarından daha önemlisi... ...gönüllerinden ne kadar iman ve Allah korkusunu, haram bilincini çaldıkları daha önemlidir. Mümkün eski paralara göre trilyonlar gidecek... İşte büyük ikramiye denilen içlerindeki en büyük hırsıza 20 trilyon şimdiki parayla 20 milyon YTL verilecek. Tabi bunun yüz mislisi devletin düzenin bazı kurumlarına ve düzen çarkını çevirmeye ayrılacak. Halk umutları çalınarak hayalleri avlanarak yeni yıla daha bir mutsuz olarak girmiş olacaktır. Halk evine ekmek göndermekte götürmekte zorlansa da sigaraya ve kumaraya yatıracak parayı bulabiliyor demek ki. Yani 70 milyonluk nüfusta milli piyango biletlerinin zannediyorum 70 milyondan daha fazla satıldığını e, hesaba katarsanız bu paraları haram yola bulabiliyor ama Allah rızası için infak etmek yönüyle para işlenildiğinde kişiler fakirlikten dem vurabiliyor. Bu hale gelen vatandaşı kandırıp umut satmak da ona hizmet etmekle görevli düzene düşüyor elbette. Halkın cebinden çıkan bu paraların yarısından çoğu devlete gidiyor. Diğer kalanlar da Ahmet'in parası Mehmet'e. Kumar vebalini de kazanan ve kaybeden herkes sırtına yüklenirken psikolojik, sosyal ve daha önemlisi de din yönüyle kaybeden hep halk oluyor. Dolaylı ve dolaysız bunca vergi vermek yetmiyor mazlum halka de bu tür kumarlarla enayi vergisi veriyor. Cehalet vergisi ödüyor. Dünyada huzursuzluğu, ahirette cehennemi, dişinden tırnağından artırdığı, çocuklarının da hakkı olan parayla satın alıyor. Ne kötü bir alışveriş bu. Bakara suresi 16. ayette, işte onlar hidayete karşılık dalaleti satın alanlardır. Ancak onların bu ticareti kazanmamış ve kendileri de doğru yola girmemişlerdir buyurulur. Bu eski değerlere göre, Katrilyon liraların şimdiki değerlerle yüz milyonların içine vergisi verilmediği için kaçak yasal kabul edilen kahvehane ve gayri resmi kumarhanelerde oynananlar tabii ki dahil değil. Alıp satacak bir şeyi kalmayan gariban insanlara umut tacirliği yapan onlara umut satarak sukutu hayaller içinde başka ciddi meseleleri düşünemeyecek müstazaf yığınlar düzenin eseridir. Doğru ama bu oyuna gelen halkın hiç mi kabahati yoktur? Hatta bunlara seyirci kalan Müslümanların, tebliğcilerin bu hırsızlığı direkt olarak bedel ödeme pahasına gündeme getirmeyen ve hırsızlara tavır alan, alması gereken insanların bu düzenden, bu çevreden hiç suçları yok mudur demek istiyoruz. O yüzden sevgili dinleyiciler sözü bugünlük noktalarken dininizi, imanınızı çaldırmayın. Çocuklarınızın iffetini, hayasını, ahlakını, namazını, orucunu, başörtüsünü çaldırmayın. İster eğitim adına, ister kurum adına, ister düzenin farklı unsurları adına Sizin en değerli şeyleriniz, çocuklarınız kendinizin ve ailenizin imanı, ahlakı, iffeti, Müslümanca yetişmeleridir Dolayısıyla bunları çalanlara dikkatli olunuz Hırsızlar kapı kapalıysa camdan veya bacadan girerler Bu yılbaşında da Noel Baba adıyla hırsızların bacadan girmesini ve çocuklarınıza hediye verme adıyla Çocuklarınızın ahiretini çalmasını veya işte onları tanıtarak, onları sevdirerek dinlerinin imanlarının çalınmasını seyretmeyin ve bunlara alet olmayın. Bu hırsızlığa dur deyin. Dolayısıyla ister yılbaşı adıyla çalınan Noel Baba'nın veya başkalarının çaldığı değerlerimize, isterse kurban derilerimizin çalınmasına rıza göstermeyerek tavır alalım. Siz... İslam'a hizmet eden, hayırlı faaliyetler yapan dernek ve vakıfları bulun. Derilerinizi de başkalarına kaptırıp çaldırmayın. Oralarda değerlendirmeye gayret edin. Şimdiden kurban bayramınız hayırlara vesile olsun. Hepimizin dirilişine, canlanışına, hırsızları tanımamıza ve onlara karşı tavır alıp kendimizi korumamıza vesile olsun. Haftaya konunun bir başka yönünü, değişik hırsızlık çeşitlerini Anlatma niyetiyle hepiniz hayırla kalın, gelecek bayramınız mübarek olsun sevgili dinleyicilerim.